Bağımsızlar Kültür Sanat Sahnesinin Görünmeyen Yüzü Hazırlayan ve sunanlar Ekmel Ertan, Günsel ve Sarp Keskiner Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Açık Dergi içerisinde alan Bağımsızlara hoş geldiniz. Ee, bağımsızlar, Türkiye'de devlet veya özel sermaye sahipliğinde veya güdümünde olmayan bağımsız kültür sanat alanlarının çeşitliliğini ve ölçeğini görünür kılmayı, güncel ve dinamik bir bilgi kaynağı oluşturmayı, bağımsızlar arasında dayanışma ve işbirliklerine zemin hazırlamayı hedefleyen web tabanlı bir platform. Açık Radyo, Açık Dergi'nin yanı sıra bağımsızları bağımsızlar.org web adresinde bulabilir. info bağımsızlar doktor adresinden iletişime geçebilir veya Instagram'da bağımsızlar ork'tan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan Günseli Vaki ile beraber bugünkü programı sunuyoruz. Konuğumuz Ayşegül Doğan dar ağız konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Merhaba, Merhaba Ayşegül. Selam Ekmel. Merhaba. Ee, bugün Dar Ağız Kolektifi'nden Ayşegül Doğan'la beraberiz. Ekmel'le birlikte sohbet edeceğiz. Ben tabii hani bağımsızlarla konuşmalarda hep ilk soru aynıdır yani süreçce soracağım yine Ayşegül sana dar ağaç kolektifinin hikayesi tabii şey biliyorum hani İzmir'de üniversite son senesinde kendi atölye arayan genç sanatçıların 2015'te aslında Umur Bey mahallesinde eski adı dar ağaç olan mahallede ağırlıklı kaportacıların tamircilerin olduğu Mahallesi, mahalleye yerleşmesiyle ve atölye açmaya, açmasıyla başlıyor ve evet. bildiğim kadarıyla da e, bu mahallede e, ilk atölyesini açan kişilerden bir tanesisin. Evet. Şimdi biraz o süreçten nasıl başladığında bu ilham verici bir de yani hani dışarıdan bakıldığında da e, bu e, konumlanmanız ve kolektifin yaptığı çalışmalar biraz nasıl oluştuğundan bahsedebiliriz ben böyle bir giriş yapabiliriz e, diye düşünüyorum. Merhaba tekrar. Şöyle ben ve Güneş Topal'ız aslında beraber tam 2015 değil de 2013 sonları diyebiliriz bizim okulun son senesinde. Biraz daha üretimlerimizi ve o okulun bizi biraz işte o dönemimizde o kafayla biraz sınırlandırdığını düşündüğümüz bir alana dönmüştü ve işte güneş çok büyük e, boyutlu tualler yapmak istiyor. E, okulda koridorda falan çalışıyor. Yeterli alan bulamıyor kendine. E, dışarıda atölye aramaya giriştik. E, ben de e, o süreçte buralara yakın bir yerde çalışıyordum e, ve işte ekonomik e, nedenler aslında şehir merkezinde fiyatların biraz daha yüksek oluşu, buranın biraz daha gözümüze atıl daha dönüştürebileceğimiz bir alan olarak görünmesi bizi buraya itti bir atölye bulduk beraber taşındık buraya tabii herkes biraz şaşırdı sanayinin ortasında, etrafta hani çok az yaşayan insan var ve nasıl insanlar olduğu belirsiz muhafazakar mı işte genel olarak işte gündüz vakti motorcular işte sanayi işleriyle uğraşan insanlar tamirciler. Biz işte bu komşuluk ıı, ilişkisi geliştirerek kendimizi sevdirdik. Sonra yavaş yavaş işte arkadaşlarımızı davet ettik. Çok güzel bir alan işte gelin görün hep birlikte daha yerler var. Hep birlikte burada olabiliriz, şeyler üretebiliriz gibi. Bu yayıldı tabii. Cenkhan Fatih, Ali Cem, Cansu, Çakar hepsi böyle birer birer buraya taşındıktan sonra Orada bir e, başka bir aramızda bir paylaşım oluştu doğal olarak. Yani yani, okulun dışında başka bir yeni bir crew oluştu orada. Aslında yani atölye için yer ararken tabii ki hani ekonomik nedenlerle daha böyle e, insanların tercih etmediği, işte kapı ortaya evet. olduğu bir evet, evet. Bir yandan da hani konum olarak Umur Bey merkeze de yakın. Aslında Alsancak'ta çok yakın. Dolayısıyla çok böyle e, isabetli bir tercih olmasına evet. rağmen bir yandan da aslında cesur bir e, hamlede diyebilirim. Yani o, çünkü Tabii. tanımıyorsunuz mahalleyi, neyle karşılaşacağınızı da bilmiyorsunuz. E, evet, gençliğimiz <gülüyor> cesaretine verelim. Sonra zaten e, mahalledekiler bizim tam olarak ne yaptığımızı anlamıyor. Dediğim gibi bir komşuluk. İlişkisiyle e, onlarla diyaloğa başlıyoruz. İşte Hüseyin abi, Hasan abi nasılsınız, iyi misiniz e, gibi gibi. O günlük e, mahallenin dinamiğiyle bir iletişim başlıyor. Önce bir uyum süreci e, aslında gelişiyor. Yavaş yavaş onlar işte e, samimi bir diyalogdan sonra bizim aslında ne yapmak istediğimizi, bizim nasıl para kazandığımızı bunları sorgulamaya başladıkça... E, Bizim yapmak istediğimiz şeylere bir yavaş yavaş alan açılmış oluyor çünkü bunlar haberdar oluyorlar ve e, bir şekilde e, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ha, tamam ben yani burada sergi mi sergi burada yapalım sokakta <gülüyor> gibi bir diyalog gelişmeye başlıyor. Hatta ya ilk e, Daraat sergisini e, nasıl e, ortaya çıktığını sorarsanız. Gerçekten işte kaportacı, boyacı Hasan Usta'nın işte bizim resimlerimize yaptığı yorumlarla başlıyor işte. Koca koca tualler geliyor mahalleye. İşte bakıyor ya siz ne yapıyorsunuz bu resme? Gösteriyoruz böyle böyle. E, ben de yaparım böyle resimler. O Usta zaman boya ustası. Hani böyle seril işte araba parçaları boyuyor. Böyle enstallatif görüntüler re gün içerisinde oradan geçerken e, tamam abi sen de gel o zaman beraber yapalım e, gibi bir dialogla çıkıyor ilk serginiz mahalledeki işte kaportacıyla kimyagerle yani sanatçıların aynı zamanda onlar olduğu serginin içinde böyle bir sergiyle başlıyorlar açık. E, peki şey e, ya yani sadece resim değil değil mi? Disiplinler arası çalıştınız. Evet. Yani video var, fotoğraf var, performans sanatları var. Ya yani aranıza sadece e, resimden değil plastik diğer değil. Sastik, plastik evet. değil e, diğer sanatlar, güncel sanat çalışmaları yapan sanatçılar evet. da var. Ya bunu zaten böyle bir e, bir altına girince ister istemez. E, kendi içimizde değil de gerçekten bir yayılım düsturuyla hani kimin böyle bir alana ihtiyacı varsa o da gelsin. Hani e, bir şey gözeterek aha biz disiplinler arası sergi yapalım ya biz kolektif olalım bir sergi yapalım değil de tamamen organik bir şekilde ilerleyen bir süreç olduğu için kendi e, o disiplinler arası durumunu geliştirdi diye düşünüyorum ben. İhtiyaçlar buluştu yani bir şekilde aslında. Evet, evet, evet. Tamamen bu, ihtiyaç üzerinden. Peki bu şey süreç nasıl, ne kadar zaman aldı? Yani sizin oraya ilk taşınmanızdan, mahalleliyle ilişkiye geçmeniz, beraber iş üretmeye başlamanız, ilk serginin de aslında mahalleliyle beraber yapılmış olması çok hoş tabii. Evet, yani o kimsenin hiçbir zaman unutamayacağı bir deneyim. sergi e, kurulumdan açılış gününe kadar açılış günü yaşadığımız, o e, medisatif diyeceğim çünkü hani Ramazan bayramındayız kimsenin haberi yok ee, Ramaz yani Ramazan ayı ve orucun ilk başladığı günmüş ama kimsenin haberi yok öyle bir de devinim içerisindeyiz ki sergiyi kuracağız işte mahalle 3 sokağa yayılmış yani hepimiz için zaten öyle büyük bir deneyim o yüzlerce insan geldi. Çok güzel bir deliğin yaşıyoruz. Pop-up bir sergiydi. Hani üç güne falan uzattık. Çünkü zaten işler dışarıda hepsi. Komşularımız bize mekan açmış, deposunu boşaltmış. İşte biz atölyeyi sergi mekanına çevirmişiz. Dışarıdan işler izleniyor. Koca koca işte yerleştirmeler. Böyle hepimiz böyle değişik bir avranın içinde yaşıyorduk. O başlangıç süreci aslında dediğim gibi bizim 2013'te oraya taşınmamız, 2016'da ilk sergi. Yani o iki üç senelik bir komşuluk hikayesi var aslında. Birbirimizi tanıma, birbirimize alışma, Hı -hı. Ee, artık mahallenin tüm işte sabah öyle akşam bütün o vakitlerini öğrenme ve ona göre orada hareket etme. Böyle yani bir bir, bir günde olmadı. Bir sürece ihtiyaç var. Bunu evet. da kullandınız tabii ki. Tabii ki. Evet. Yani biz e, o sergiyi e, kurarken e, serginin adını, e, aslında serginin adını bulduk Darağaç'ta. Yani bir kolektif de değildik o zaman. Sonra ilk sergiden sonra inanılmaz bir geri dönüş oldu. E, mahalleye ziyaretler, o sergide tanış, e, tanıştığımız yeni aslında İzmir'de olup da dışarıda üretimle devam eden sanatçı arkadaşlarımız. Onlar da sürece tekrar dahil olunca. Biz bunun devamını yapmalıyız Çünkü ya o kadar heyecanlı ve e, sürdürülebilir bir sürü şey barındıran içerisinde ucu açık bir tema yani sürekli eklemlenebilen ona sürekli bir şey eklemlenebilen bir konsept e, ve biz organik bir şekilde hani bunu e, oluşturan e, doneleri orada bir şekilde bulmuşuz e, birlikte. Tabii ki bunun üzerine sürekli ve sürekli e, katılımı ve e, her zaman işte o e, yayılımı e, gözeterek devam etmesine arzu duyduk yani. Hep bunu önceledik. Bir yandan da şimdi bu anlattıklarından bir ekmeğe de ek yaptı. Yani o süreç elbette böyle çok e, hemen olmuyor. Yani üç seneye yayılan bir ilişki bütünü var. Hani mahalleliyle iç içe. Bir yandan siz de kendinizi geri çekmemişsiniz. Yani o mahalleye katılmışsınız Hı -hı. bir şekilde. Gündelik Hı -hı. hayata yayılmışsınız. Hı -hı. E, bu da tabii ki o kurduğunuz ilişkilerle, bunun altın sonuçlarla da yakından ilişkili. E, ben burada şeyi de sormak istiyorum. E, kendi işlerinize bu yansıyor mu? O gündelik hayat, o mahallede olmak ve mahalleliye... Siz nasıl yansıyorsunuz? Yani birbirinize elbette etkileşim var ama şu anda geldiği noktada e, bayağı uzun yıllar olmuş. Ne durumda e, bu ilişkiler ve nasıl dönüştünüz birlikte? Hı hı. E, şöyle, ben mesela e, dar ağaca taşındıktan bir süre sonra işte bazı o e, kişisel e, sosyal e, yaşantımda kurgulayamadığım şeylerden ötürü Üretimimden uzak kalmıştım ama sonra o e, bahsettiğim ilk sergi e, akabinde tekrar beni de üretime, benim gibi de birçok arkadaşımı yeniden üretime teşvik edecek. O, o paylaşımla, o diyalogla e, bir şeyleri hem e, bireysel olarak hem de oradaki e, beraber gelişen şeye e, bir şekilde... Engage olabilmeyi zorladığımız için illaki bize çok fazla şey bireysel olarak çok fazla şey kattığını düşünüyorum. Ben mesela sonrasında performansa yöneldim. Bu benim hani belki çok kolay cesaret edemeyeceğim bir şey olabilirdi ama buradaki bana açtığı alanla biraz o anlamda özgürleştiğimi düşünüyorum. Ve birçok arkadaşımın da e, üretimine çok e, olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Yani Tuğçe de olabilseydi. Mesela onun da e, resim, aslında resim e, plastik üzerinden ilerleyen işleri. Burada e, işte sözlü tarih çalışmaları yapıp e, daha böyle e, arşivsel işler ürettiği, hikayeler yazdığı e, işlere dönüştü. Yani yeni bir doku oluştururken o doku bir şekilde sanatçıya da ...deyiyor ve e, sürekli böyle bir e, yeni bir doku oluşuyor. Bu e, güzel bir şey. Sizin çalışma pratiklerinizi de değiştirdi. Yani bir komünite haline geldiniz kısa bir süre içerisinde aslında. Daha aç, farklı bir biçimde bilinir, bir komünite olarak bilinir oldu... ...bir mekandan öte. Evet ama işte o böyle e, kendi e, manifestosunu işte e, sürekli güncelleme ihtiyacı hisseden, sürekli o, e, hani iç, içerisi dışarısı gibi değil de e, bir mahal e, yapısı üzerinden ilerlemeyi bir şekilde hep gözetmeye çalışarak e, oluşan durumlarda e, hep bir sorgulayıcı ve aynı zamanda bir sürü bağlantısı olduğu için, hani burada mahalle var e, sanatçılar var aslında Dar ağaç dediğimiz zaman birçok şeyi kapsayan bir şey dönüşüyor ve bir olguyu bambaşka yerden incelemek ve ona göre bir sergi kuracaksak ona göre kurmak bir sürü öncelemesi gereken şey oluyor ve asa içeriği bu yüzden ister istemez sağlamlaşıyor gibi düşünebiliriz. Tabii hoş, iyi tarafından bakınca böyle bir güzel birlikte çalışmak mahalleliyle vesaire falan ama mutlaka problemler de çıkıyor, çatışmalar oluyor. Tabii evet, ondan bahsediyorum aslında. Nasıl çözüyorsunuz yani? Tabii, tabii bunları böyle çok özner bir yerden hep anlatıyoruz bir şekilde ama e, uyguladığımız pratiklere baktığımızda toplumsal bir şeyin, yani çok büyük bir şeyin, e, çok mikro ölçeğinde ve sürekli bir, e, araştırma söz konusu. O ilişkilerde hani kendi e, sosyal hayatında mesela aile kavramıyla bileyim, ilişkiler kavramıyla işte bir, bir şekilde her şeyi sorgulayarak çözmek zorundasın. Burada da yine onların aslında çok da eksik olmadığı çünkü her şeyin içi Çünkü burada yaşamsal bir şey de dönüyor aynı zamanda. E, sürekli ilişkileri de Masaya yatırmak zorunda kalıyorsun o arkadaşlık ya da bir yandan iş artık bir şeyler işe dönüşmüş işte bir yandan bireysel işler var. Yani her zaman bir çözmemiz gereken bir diyalog var ortada. Ee, bu e, geliş yani gelişen bir şey. Yani bunu zaten diyalog geliştirmeye çalışmadığımız sürede bunu yapamayız. Hı hı. Ee, i̇şte kervan yolda düzülür gibi. İlerliyor aslında. Yani bir bir ve e, karşımıza çıkan şeylerde o birbirimiz içinde öğrendiğimiz ve aynı zamanda öğrenmeye devam etmemiz gereken her seferinde çünkü yeni bir şey, yeni bir problematikle karşılaşıyorsun ve e, iç içe çözmeye çalışıyoruz yani yöntemler. Biraz önce konuştuğumuz gibi yani sizde kapalı olmadığınız için bu teoloji geliştirmeye e, eklemenizi söyledik bu çatışmaların e, çözümü için sürekli böyle üzerinde düşünmek gerekiyor. Çünkü hani bizde ben e, bizde bir sergi düzenlemiştik çatıda, dar ağaçta. E orada da böyle ufak tefek sorunlar hani mahalleyle ilişkili olarak ortaya çıktı. Hani ne yapacağımızı bilemedik. Öyle olunca şey diyorsun işte şu mekanın Acaba kapısını değiştirelim buradan mı alsak, böyle mi yapsak gibi böyle aslında çok da mahalleliğe müdahale etmeden bir yandan da zaman içinde birbirini değiştirip dönüştürebileceğini de e, hesaba katarak e, ilerliyorsunuz anladığım kadarıyla. Hatta şey çok hı hı. hoşuma gitmişti. Bizim e, sergi açılışı bugün çok kalabalıktı. Ben de hiç beklemiyordum yani. Hı hı. Böyle 300 üstünde insan vardı ve sokaklar da çok kalabalıktı. Hiç bekleniyordum. Evet. Yani İzmir'de de keza biz İstanbul'da da e, sergi açılışlarında bu kadar kalabalık beklemiyoruz artık. Yani çünkü çok fazla alternatif var. Ekber sen de videosun yani evet. sergi açılışları yine en kalabalık olandır. Ama yine o kadar da bu kadarını görmemiştim. Hatta e, şey demişti Onur bir ara e, çok e, kalabalık bir motorcu grubu geldi. E, sergiye. E, kim bunlar falan derken, Onur dedi ki ilk kez sergi geziyorlar. Yani hı hı. yıllardır buradayız ve ilk kez bir sergiye girdiklerini gördüm. Yani demek ki bir zamanı var ve hani oradaki başka oluşumların da dahil olabilmesi için o zaman gerekiyor ve o zaman mesela o gündü. E, belki bundan sonraki sizin diğer sergileriniz etkinliklerinize de katılacaklar Ben burada şeyi de merak ediyorum. Bir, bir, bir yandan söyledin hani o manifestoyu tekrar tekrar yeni diyoruz. Ee, bir mahal olarak alan olarak bu oluşuma ele alıyoruz. Bir yandan Ekmel de söyledi size dışarıdan artık bir kolektifin dışında bir komünite bir hatta bir yaşam tarzı gibi de <gülüyor> e, görüyoruz. Ee, şey okumuştum bir yerden hani Sizin bir kent, deneysel bir kent enstitüsü gibi bir oluşuma dönüşmek istiyorsunuz. Aslında bu evet. e, kent en dediğiniz şey bu mu? Tam da dediğin gibi aslında burayı olabildiğince bütün hani e, katmanlarıyla yaşayabilmek yani hiçbir zaman işte bozulmasını istemeden e, işte buradaki o mutanalaşma sürecini Sanki hiç bir şey olmayacakmış gibi kurgulamak. O romantik bakışı, buradaki yaşayışımızı her zaman böyle önde tutmak. Yani Manifesto dediğim aslında çok da bir şey değil yani. Evet bir şeyler yazıyoruz oraya, işte sonra üzerine konuşuyoruz falan ama o kent enstitüsü olma hikayesi en baştan beri Aa, biz burada ne yapıyoruz bu nelere dönüşebilir gibi baktığınızda işte çok alternatif bizi çok büyüleyen o şeyin hiç bozulmamış haliyle en e, en yylımcı hali en katılımcı haliyle sürdürülebilir olması zaten baktığımızda e, bu anlamda e, her zaman artık şey güzel işbirlikleri işte olabildiğince e, Alan açma üzerinden ve bu alan açma hikayesini de hep koruma üzerinden gitmek ve o en sütü hikayesini tabii ki öyle dediğin gibi bir planlayıp şöyle şöyle olur burada bir binamız olur, şurada bir şeyimiz olur değil de burada şu an mesela bir alanımız var karargah. bir başka arkadaşımızın dar stüdyosu var dar, dar mekan. O da mesela artık sanki dar ağacın. Bir yerim burada aktif bir rol oynuyor. Karargah o şekilde. Yani bu mekanlarımızı korumak. Bu sene işte misafir sanatçı programını artık hani böyle çerçevesi hazır bir şekilde. Her zaman yaptığımız bir şey burada sanatçı ağırlayıp onun üretim sürecini desteklemek. Ama artık bunlar böyle daha adı, konsepti, her şey belli bir şekilde. Ilerliyor ve daha kolay ulaşımı, sanatçılara daha kolay ulaşıyor. Açık çağrıları, ne bileyim onların burada kalması, gelmesi, gitmesi, yemesi, içmesi daha rahat Ya yani Bunun gerçekten e, üretim bazında desteklenebilir olması ve e, sermayenin bunu işte ele geçirmeden, biz bunu çok düşünmeden... Hep bunun devam etmesi. İşte bir romantizmden söz ediyorsun, o romantik yaklaşımı algıyı evet. korumaktan söz ediyorsun ama bir yandan da bir realitesi var. Yani orayı bir şekilde muhtemelenlaştırıyor da evet. sanat aslında. Yani belki evet. böyle bir enstitüleşme buna karşı bir tavır geliştirmek için hem araştırmacı bir perspektiften hem toplumsal hı hı. anlamda orada uyguladığınız pratiklerle işe yarayacak bir kurumsallaşma hatırnak içerisinde olabilir belki. Hı hı. Evet, dernekleşme olsun, fonları bizim avantajımıza çevirerek üretime katkı sağlayacak şekilde kullanarak bir şekilde bunu dediğiniz gibi bükmeye özen gösteriyorlar ağaç. Son 1-2 dakika aslında belki şeyden söz edebiliriz, bir noktada dernek haline geldiniz, şimdi kaç kişiden bahsediyoruz, herkes orada mı yaşıyor, yani böyle birazcık Tabii dernek dediğimiz zaman orada defterde evet yazan isimler var. En başından beri açta olan e, kişiler. E, birçoğumuz burada yaşıyoruz. Atölyelerimiz hem ev hem stüdyo gibi. E, o yüzden e, aslında şu anda birlikte çalıştığımız bir sürü kolektif var. Bostan projemizi Maki ile sürdürüyoruz. Darac ve Urban Arts'ın birçok e, işbirliği var. E, bu sene gerçekleşecek olan geçen seneden beri yaptığımız birçok etkinlikte. Yani e, hiçbir şekilde hani bak dernek veya Darac diye bir şeyleri aslında ayrıştırmamaya e, en özen gösterdiğiniz. Muhtemelen noktada. dernek fonlama için gerekli. Evet, yani. evet, Ortaya evet, çıktı. evet. Evet. Yani tamamıyla e, aslında bizi buradan def edemesinler ve <gülüyor> <gülüyor> nasıl burada daha temelden yayılımcı şekilde devam edebilirsek o şekilde neler yapmamız gerekiyor gibi hep. İzmir'in kültür hayatını nasıl değiştirdi Daraç daha geniş bir ölçekte? Yani İzmir İzmir yapan birçok olgusunun burada yıllarca sürdürülmüş ve İzmir'in birçok bir kısmının bundan haberi yok yıllarca. Ve şu an herkes biliyor. Yani İzmir'in en ucura yerinden e, Dar Ağacı ve e, Dar Ağacı tarihini... Aslında Dar tarihi derken... ...o İzmir'in e, o kültürel çeşitliliğinin nasıl burada e, işlendiğini, nasıl yaşandığını... ...bütün bu hikayeyi biz e, döktük sokaklara. Hı hı. E, ve bu gerçekten e, bence zaten en büyük kültürel e, değişim ögelerinden biri e, tamamıyla e, öğrenmek ve bunu sürdürmeyi aktarmayı hedeflemek yani aslında aktarmayı hedeflemek. Peki çok teşekkürler Ayşegül. Ee, ben teşekkür ederim. Katıldığın için. Evet çok ee, teşekkürler. Programa. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Aslında konuşacak daha çok şey oldu. var ama. <gülüyor> evet. Evet. Web sitemizde evet bütün bilgiler darac kitabı sergiler bütün arşiv orada aynı zamanda üç boyutlu sergilerimizde evet. gezebiliyorlar özellikle üç boyutlu darac gezintisi ve sergiler çok etkileyici darac.com'a bakmanızı öneririm öneririz evet. ee, çok teşekkürler Ayşegül bu akşam Ayşegül Doğanla Dar ağaç üzerine konuştuk. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar.